Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve selatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve Hepinize hayırlı akşamlar çok şükür bu hafta bir sıkıntı yaşamadan bağlanabildik Efendim bizde teknolojiyi böyle teknoloji bize her gün yeniden deniyor yeniden kendisine ayak uydurmamız için yeni atraksiyonlar yapıyor bu vesileyle hepinize e, sosyal dilema e, belgeselini seyretmenizi tavsiye edeyim daha girer girmez. E, böylece belki de e, bütün bunları bırakıp e, akıllı telefonları da kaldırıp efendim belki e, ancak birinin dizinin dibine diz çökerek ders yapmayı öğrenebiliriz, geriye dönebiliriz belki bilemiyorum e, Bunlar bizi aşan şeyler ee, ama hakikaten e, yani faydası mı, zararı mı hala tartışılıyor ve içinde yaşadığımız için de dışarıdan bakma imkanımız çok kısıtlı ee, ve bilemiyoruz. Yani Allah encamımızı hayır eylesin diyelim. Evet e, bu vesileyle bir e, konuya daha temas edelim o da işte bu kadar kolaylaşınca ders yapmak, sohbet yapmak ve bu sohbetlere işte çok rahat artık herkesin evinden, cebinden, yolda, izde ulaşabilmesi çok kolaylaşınca bizlerden talep inanılmaz bir şekilde arttı yani nasılsa işte hoca hiçbir yere gitmesi gerekmeyecek evinden yani Türkiye'nin her yerinden dünyanın başka yerlerinden böyle talepler var bunun da çok hayra alamet olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar çünkü her şeyi çoğaltmak da olduğu gibi bu dersleri bu dinlediğimiz eğitimleri vesaire bunları da çoğaltmak niteliksezleştirerek yani çoğaltmak hepimizin aleyhine olur benim bu yaptığım işte dahil olmak üzere seçici davranmanızı tavsiye ediyorum. Yani hakikaten sadra şifa olacak, bir amaca yönelik olacak ve sizin işte herhangi bir eksiğinize bu ilmi olabilir, fikri olabilir, ameli olabilir. Bir eksiğinize ya bilginizi mi tamamlıyor efendim hayatınızda? davranışlarınızın düzelmesine mi yardım ediyor efendim dünya görüşünüzü mü tahsih ediyor yani bakışınızı mı düzeltiyor neye yarıyor yoksa çokça böyle akşama kadar dinleseniz bitmeyecek kadar çok video var maalesef ben onu, onu da böyle ürkerek seyrediyorum neyse bu kişisel bir şeydi bir izgahtı öyle diyelim biz kaldığımız yere dönelim e, Nur suresinin 3. E, dersindeyiz, bu 3. dersinde daha 3. ayeti tamamlayamadık, 2. E, ayetteyiz yani henüz. Efendim inşallah geçeceğiz 3'e bugün. E çok hızlı bir özet yapacağız ve kaldığımız yerden inşallah konumuzu tutturarak devam etmeye çalışacağız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim va bişrah li sadrihi ve esrihi emrihi vahlo lokteten bilisan yafqahu kavlihi feyfidu emri ila Allah innallaha basirun bil ibad nur suresi arkadaşlar bu surede içinde geçen konuların Allah tarafından farz kılınmış konular olduğunu bildiren bir ulti yani deklarasyonla başlıyor yani Cenab-ı Hak burada açıkça Bismillahirrahmanirrahim. Suratünü enzelnaha ve farallunaha. Bu öyle bir sure ki onu biz indirdik ve farz kıldık onu diyor. Yani içinde e, yoğun olarak ahkamla ilgili konuların geçeceğini, hükümlerin e, geçeceğini, hayatımıza dair kuralların anlatılacağını söylüyor ve böyle çok vurgulu bir ifadeyle e, bunu söylüyor. Ve, e, biz yaptık diyerek de yani vurgulu bir. O biz, e, neden Allah kendisinden bahsederken Rabbimiz biz diyor. O bir e, çok sorulan bir sorudur efendim inşallah bir gün bir vesileyle onu da daha kitabi bir dille açıklarız ama bazı yerlerde Cenab-ı Hak kendisinden ben, bazı yerlerde biz, bazı yerlerde de o diye bahsediyor. Bizim genelde hep biz demesi dikkatimizi çeker halbuki kendisinden o diye de bahsediyor Rabbimiz. Ee, çok sevdiğim bir yorum. Ee, Cenab-ı Hak bizim e, lisanımızın kendisini tanımlamaya yetmeyeceğini ifade ediyor bu şekilde diyor bir e, müfessir. Çok güzel bir yorum bence. Yani bizim lisanımızdaki... Kişi zamirlerinin hiçbirisi onu karşılamayacağı için yorumlardan biri bu biri de e, meleklerin de katılımıyla yaptığı işler için biz çünkü aslında orada melekler memurdurlar yani e, Cenab-ı Hakk'a haşa yardım etmiyorlar sadece onun emirlerini yerine getiriyorlar ama işte mesela burası söz konusu olduğunda Cebrail'e indirtiyor yani Cebrail'i görevlendiriyor ayetleri levh-i mahfuzdan alıp Efendimiz'e indirmesi için kendi memurunun bile ee, bir payının bir emeğinin karıştığı bir işi anlatırken Rabbimiz biz diyerek böyle hiç kimsenin emeğini zayi etmediğini söyleyen yorumlar var. Bu da çok hoş bir yorum. Efendim e, ama en güzeli en böyle e, nasıl diyelim epistemolojik olanı e, hakikaten e, Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir zamire sığmayacak kadar hiçbir bizim dilimizdeki hiçbir tanımlamanın insan lisanındaki yani Türkçedeki veya Arapçadaki demiyorum insan lisanındaki hiçbir tanımın onu ifade etmeye yetmeyeceğini gösterir bu diyorlar. İşte bu sureyi biz indirdik ve enzelnafiha ayatin beyinat apaçık ayetler indirdik. Onun içinde yani hiç tartışmaya mahal bırakmayacak konular. Leallekum tedekkerun umulur ki onu belleyip tutarsınız. Hemen bu birinci ayetten sonra İkinci ayet, bizim henüz bitiremediğimiz ayet. Ezaniyet ve zaniy, fecildiği kulle waheed minhumami eteçalde e, kadın olsun, erkek olsun, zina edenlere efendim her birine yüz değnek vurun diyor Rabbimiz e, o değnek meselesini konuştuk uzun uzun ceza İslam'da ceza konusunu konuştuk ve hatta size de tavsiye etmiştim ödev diyoruz biz bunlara hani o ilafın gelişi takip etmiyoruz sonuçta geri bildirim yapmıyoruz ama hani vicdanımızda da bir ödev gibi e, sorumluluk uyandırsın diye ödev diyorum efendim demiştik biz zina maddesini ve ceza İslam hukukundan zina ve ceza maddelerini okuyun demiştik. Bugün de ona bir başka madde daha ekleyeceğiz. Geleceğimiz konuda söyleyeceğim inşallah. وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَتُمْ fi دِينِ Allah'ın dini konusunda sizi hiçbir merhamet tutmasın. Yani merhamete kapılmayın bu cezaları uygularken. Burada Elmalı Hamdi Yazır'ın efendim çok güzel bir açıklaması vardı. Eğer Allah'a ve ahiret Allah'a inanıyor ve ahiret gününe iman ediyorsanız, e, bu mesuliyetten korkuyorsanız, e, onlar e, onlara uygulanacak bu ceza konusunda hiçbir e, merhamete kapılmayın. Yani burada gaddarca davranın anlamında değil. Merhamet sebebiyle gözünüzün içinde baka baka göstere göstere şartlarını anlatmıştım. Yapılan zinalara göz gözünmayın anlamındadır. Zira onlara acımak yani asıl merhamet nedir? Zinalarına müsamaha etmekte de değil, tevbelerine sebep olmak için hadlerini yerine getirmek. Burada had bizim günlük Dilde kullandığımız haddini bildirmek anlamında değil arkadaşlar. Ee, İslam hukukunda bir karşılığı olan yani bir sınırı olan cezaların uygulanması demektir. Ve bu suretle iffeti muhafaza ve zinanın taammümünü men ederek yaygınlaşmasını normalleşmesini bu normalleşme konusunda konuştuk. Nikahın teksirine çalışmaktır. Biraz ileride ayet-i gelecek. Ee, insanları evlendirmek yani evlenme yaşına gelen ve evlenmek isteyenleri evlendirmek e, içinde o insanların içinde yaşadığı toplumun görevidir arkadaşlar. Bu konuda mesela e, ben aslında hani öyle zannederler ama çok toplumun içine karışan bir insan değilim. Hatta derdim ki cami ev cami ev benim hayatım böyle şimdi cami de kaptı <gülüyor> ev ev ev şeklinde e, yaşıyorum çoğunlukla çok ağır e, ...lıkla yani çok ekseriyetle evde yaşıyorum dolayısıyla toplumu zannettiğiniz kadar bilmiyorum ama ona rağmen arkadaşlar bana bile onlarca evlenmek isteyip de evlenemeyen insanlardan mesajlar geliyor topluma dair bize dair yani toplumun önüne düşmemize düşmemizi istiyorlar bu konuda efendim sitem ediyorlar topluma haklı olarak çok hak veriyorum inşallah o ayeti gelince konuşacağız şunu unutmayalım evlenmenin zorlaştırılması zinanın kolaylaştırılması demektir bakın burada da ne diyor zinanın taammümünü men ederek yani bu cezalarda amaç ne zinanın normalleşmesini ve yaygınlaşmasını taammüm, umumileşmek demek men ederek nikahın teksirine nikahın çoğalmasına yani insanların evlenmelerinin bu cinsel ihtiyaçlarını evlenerek gidermelerinin çoğalması çalışmaktadır asıl merhamet yani sen asıl o zina edenlere merhamet ediyorsan e, böyle yap yani onların cezalarını üstünü örtmek ve cezalandırmamak yani ama şartları saymıştım geçen hafta her böyle zina ihtimali olan değil çünkü Hemen bu zina konusu biter bitmez iftira konusuna girecek Rabbimiz öyle bir takım karinelere dayanarak bir takım işaretlere dayanarak insanlara hem bu zinakar çünkü işte neden çünkü öyle hissediyoruz öyle alametler öyle gösteriyor diyerek insanlara zina istatında bulunmanın da ayrıca suç olduğunu dinimizde göreceğiz. Sonra şimdi bugün geldiğimiz yer arkadaşlar, Verişhed ayetin son cümlesindeyiz. Verişhed adal behuma ta'ife tüm minel mutmine'in müminlerden bir topluluk da onların bu cezasına şahitlik etsin diyor. İşte bu topluluk 3 mü olacak, 40 mü olacak, işte kaç kişi olacak? Onları geçen hafta konuşmuştuk bu konuda farklı farklı görüşler var. Bu farklı görüşler e, demişken e, arkadaşlar. E, onu da söyleyeyim ödevinizi yani yeni ödevinizi de söyleyeyim çünkü üçüncü ayetle çok yakından ilgili o yeni ödev. Yeni ödeviniz arkadaşlar İslam ansiklopedisinden içtihat maddesini okumak. Ansiklopedi okumayının ne kadar ehemmiyetli olduğunu neredeyse her konuşmamda söylüyorum. Bugün tekrar etmeyeyim onu uzatmayayım çünkü tefsirde ilerleyemiyoruz zihninizin dağınıklığını toplamaktır ansiklopedi okumak demek ama ansiklopedi okumak böyle bir kitap okumaya benzemez arkadaşlar elinizde kağıtla kalemle şemalar çıkararak listeler yaparak yani ya şimdi kim ne dedi hangi madde e, özellikle böyle ağır konularda e, çok böyle çalışarak okumanızı tavsiye ederim e, ve e, hele hele konu içtihat olunca yani bir ayet ve e, şeyden Sağlam bir hadisten farklı farklı hükümler yani ayet ve hadiste açık ve kesin bir ifade olmayıp yoruma açık olduğunda o ayet ve hadisi yani o dini delili yorumlamak demek içtihat. Hukuki bir yorumla oradan bir hüküm çıkarmak demek. Arkadaşlar böyle olunca ister istemez ihtilaf oluyor. Yani içtihadın doğal sonucu ihtilaf. E, i̇htilaf eğer hukuk dairesi içerisindeyse yani İslam hukuk e, ilminin yani fıkhın usul kurallarına riayet edilerek yapılmışsa bir içtihat oradan çıkan ihtilaflar rahmettir. Çünkü değişen şartlara göre değişen coğrafyaya göre mesela neden farklı içtihatlar var bu da çok sorulan bir sorudur. Arkadaşlar bazı sorular bizim ilmi seviyemizi gösterir. Mesela işte şu soru. Bizim hiçbir şey bilmediğimizi gösterir. Ben şimdiden söyleyeyim de ona göre sorun. Bizim hiçbir şey bilmediğimizi gösteren sorulardan biri şudur. İşte din bir tane değil mi? Kur'an'da bir tane değil mi? Neden farklı farklı mezhepler var? Neden bir hoca şöyle diyor, bir hoca böyle diyor, bir tefsir böyle yazıyor, bir tefsir böyle yazıyor. Bu arkadaşlar bizim İslami ilimler konusunda hiçbir şey tedris etmediğimizi, hiçbir şey bilmediğimizi gösterir. Kabahat değil. Sadece bunu gösterir. Yani onu söylüyorum. Bir yargılama değil bu. Bir, herkes bilemeyebilir. Yani çünkü zaten bu işin formel eğitimini neredeyse hiçbir yerde vermiyoruz. Artık neredeyse imam bile hani yerine göre eksik kalabiliyor dolayısıyla bu bir yargılama değil sadece bir tespit arkadaşlar şöyle düşünün mesela tıpta işte mide bir tane değil mi yani mide hep aynı işi yapmıyor mu niye mide hastalıklarının tedavisi konusunda işte Rus hekimler başka şeyler söylüyor Amerikalı hekimler başka şeyler söylüyor veya şu ekol işte cerrahi ekol başka bir şey söylüyor başka bir ekoldan de tıptaki ekolleri çok bilmiyorum bak orada da benim cahilliğim benim bir şey bilmediğim ortaya çıkıyor ama bütün ilimlerde yani bir binayı inşa ederken son derece matematiksel sayısal ve hani iki kere ikinin dört ettiği gibi kesin bilgilere dayalı kesin fiziki bilgilere dayalı konularda bile hele şimdi fizik konusundaki kaynaklarımız değiştikten sonra temel bakış açılarımız değiştikten sonra Arkadaşlar orada bile ihtilaf var. Orada bile e, ve bu ihtilaf rahmet. Niye? Çünkü oradan yeni buluşlar çıkıyor. Yeni araştırmalar, yeni çalışmalar yapılıyor. E, de, şartlar değiştikçe o şartlara uya, uyarlamanız, o ilmi o şartlara uyarlamanız kolaylaşıyor. E, ama hani şu bir Instagram canlı yayınında anlatılabilecek bir e, konu değil bu. İslam hukuk usulü e, tahsil etmeniz gerekiyor bunun için. veya da en azından bu konuyla ilgili makaleler, birkaç makale okumanız gerekiyor ee, İslam hukukunda ahkamın değişmesi mesela kitabını okuyabilirsiniz efendim içtihatla ilgili Hayretin Karaman hocanın kitabı var onu okuyabilirsiniz yani özel ilgi duyuyorsanız bunlar ilahiyat öğrencilerinin değil de hani yüksek lisans öğrencilerinin okuduğu belki kaynaklar kitaplar ee, ama biz ben size şunu söyleyebilirim ee, ehli i sünnet çerçevesi ehli sünnet çünkü belirtelim ki yani ehli sünnet olmazsanız bugün böyle bir şey var. <gülüyor> ehli sünnet olmalıyız tabii ki. Ama bugün böyle ehli sünnet birilerinin tekelindeymiş gibi elinde bir şeyle bekliyor yani sizi böyle damgalamak üzere. Hani böyle söyledin sen ehli sünnet değilsin falan diye sanki böyle bir aforoz e, mekanizması işletiliyormuş gibi o, öyle bir endişem de var. E, ehli sünnet o yüzden belirteyim. Ehli sünnet çerçevesi içerisinde arkadaşlar ihtilaflar var. E, bu ihtilaflar bazen ayet ve hadislerin yani nas'ın nas nun ve sat şeddeli satla nas nas değil yani insanlar değil. Nas dini metinler, dini kaynaklar demek. Bunlar da Kur'an ve sahih sünnettir. Nasların mahiyetinden kaynaklanan ihtilaflar var. Çünkü bazı ayet, çoğu ayetler birazdan göreceğiz mesela şu anlamada gelebiliyor bu anlamada gelebiliyor. Oradan şu hüküm de çıkarılabiliyor bu hüküm de çıkarılabiliyor. 3 tane 5 tane mesela biraz sonra 3. ayette 7 tane farklı görüş aktaracak bize Elmanlı diye yazır. Bence o 7 değil 27 falan da o özetlemiş yani en çok tartışılan görüşleri aktarmış efendim 7 ayrı görüş aktaracak tek bir ayetten dolayısıyla bazen ayetin metni hadisin metni farklı uygulamalara izin veriyor bazen şartların değişmesi, coğrafyanın değişmesi, kültürün değişmesi, zamanın değişmesi e, o konuya yeniden bakılmasını ve yeniden NAS'ların bu açıdan değerlendirilmesini gerekli kılabiliyor. Çok çeşitli sebeplerle e, içtihat bir ihtiyaçtır. Arkadaşlar içtihat kapısı, yani bunu burada halledebilecek değiliz ama ben kendi görüşümü deklere etmek için söylüyorum. E, bazen bana böyle mesaj yazıyorlar. Bu görüşü size hiç yakıştıramadım, takipten çıkıyorum diye. Ben de altına yazasım geliyor yani çok üzüldüm. Yani ne yapacağım ben şimdi siz beni takip etmezseniz diye yazasım geliyor. Efendim ben kendimi açıklayayım da takip etmeyecek olan şimdi ayrılabilir. Yani herkes tabii hürdür arkadaşlar istediğimizi. E, takip edebiliriz e, benim kanaatim arkadaşlar bu mezheplerin ehli sünnet çerçevesi içerisinde mezheplerin ihtilafları bizim için rahmettir ve benim şu işime yarar aynı mezhebin içinde bile ihtilaflar var azıcık fıkıh okuyanlar bilir İmam-ı Azam şöyle diyor İmameyn böyle diyor ilmihal kitaplarımızda yazar bu İmam-ı Azam'ın iki talebesi İmameyn, İmam Muhammed ve İmam Bebu Yusuf hocalarına muhalefet etmişler arkadaşlar Demişler ki İmam-ı Azam diyor ki ikindi namazı insanın bir cismin gölgesi iki misli olana kadar devam eder. İmam-ı diyor ki hayır bir misli olana kadar devam eder. Mesela yani daha böyle bir sürü konu var. Ve fetvalar bazen İmam-ı Azam'a göre veriliyor bazen İmam-ı göre veriliyor. Hatta müftinin mezhebi de yoktur. Müftinin mezhebi yoktur ne demek? Yani siz... Hiçbirimiz değiliz de müfti. Yani fetva verme ehliyeti olan birisi. Ben mesela müfti değilim. Ben sadece verilmiş fetvaları aktaran, biliyorsam o da, biliyorsam aktarabilen birisiyim. O kadar yani. Bilmediğim konuda yine bilmiyorum demeliyim. Araştırmadım, öğrenmediysem o konudaki fetvayı. Ama müfti kendi mezhebi içerisinde fetva üretebilen kişi demek. E, tabii... E, Mezhep içerisinde de fetva üretilebilir, mezhepler arasında da fetva üretilebilir. Arkadaşlar müfti, avamın mezhebi yoktur, avamın mezhebi müftinin mezhebidir der bizim, bizim usul kitaplarımız. Bizim ehli sünnetin Osmanlı'nın usul kitapları arkadaşlar. Avamın mezhebi müftinin mezhebidir. Ne demek? Yani siz ve ben avamız fıkıh açısından bir konuda takıldığımız zaman gideriz müftiye sorarız bu özellikle nikah, talak, ticaret gibi konularda bazen çok sıkışıyor insanlar sorarız. O, o bize bir mezhepteki bir görüşü seçerek bize onu söyler. Der ki siz işte şu görüşe dayanarak e, evliliğinizi, nikahınızı tazeleyebilirsiniz. Yani e, nikah hakkınızı kaybetmemişsiniz der. Biz hayır biz Hanefi mezhebindeyiz. İşte Hanefi'ye göre bize sadece fetva ver. Diyemeyiz arkadaşlar çünkü diğeri de ehli sünnettir, maliki de ehli sünnettendir, şafi de ehli sünnettendir ve şartlar onu gerektiriyorsa her mesabın görüşünden istifade edilebilir. Burada problemli olan tek şey her mesabın telfik denilen caiz olmayan telfiktir. Her mesabın en kolay taraflarını alıp birleştirip kendince bir kolay özellikle de bir mesele içerisinde farklı farklı görüşleri bir aynı konu içerisinde yani farklı mezheplerden seçmeler yaparak en kolaylarını alıp kendine göre yeni bir mezhep kurmaktır caiz olmayacak olan budur yani istismardır caiz olmayacak olan peki bu ihtilafları bilmenin benim açımdan bakın sosyal açıdan sosyal hayatımız açısından son derece önemli bir faydası var o da şudur arkadaşlar siz kendiniz herhangi bir konuda bu tesettürle ilgili olabilir, ticaretle ilgili olabilir evlilikle ilgili olabilir, ibadetlerle ilgili olabilir, işte kadınlar hayız halindeyken Kuran okuyabilir mi okuyamaz mı konusuyla ilgili olabilir bana fetva sormayın bakın bunları e, Türkiye'de alo fetva denen bir hizmet var yani bana o kadar çok fetva sorusu geliyor ki yani eğer kısa cevap verilebilecekse veriyorum, verilemeyecekse lütfen diyanete sorun diyorum yani bazen çünkü hem kendimden çünkü benim işim o değil. Arkadaşlar birçok konuda ihtilaflar var. Şimdi siz kendiniz vicdanınızın çünkü sana ne kadar fetva verseler de sen kalbine danıştıyor ya efendimiz yani bir şeyi sana caizdir deseler bile kalbin caiz değildir diyorsa bu hangi kalp ama obsesyon olmayan kalp arkadaşlar. Bazen biz kendi obsesyonlarımızı takva zannediyoruz ona da ayrıca dikkatinizi çekiyorum yani orada kendinize çok dikkat edin obsesif miyim muttaki miyim diye efendim abdestim olmadı olmadı diye düşünen bir insan mesela bu veya namazım olmadı bir saat sürüyor bir öğlen namazı bu şey değil takva değil onu de belirteyim. Efendim siz bir görüşü tercih edersiniz. Kalbinize uyan görüş hangisiyse onu tercih edersiniz. Diğer görüşü yapanı kınayamazsınız. İşte bu bilgi diye açıdan çok önemli. Sosyal hayatımız açısından çok önemli arkadaşlar. Yani bir konuda ihtilaf varsa siz seçtiğiniz görüşün herkes tarafından uygulanmasını dayatamazsınız zaten hiç dayatamazsınız da bugün artık ihtilaf yoksa da dayatamıyorsunuz kendi evladınıza en temel konuyu bile dayatamıyorsunuz yani üzerinde hiç ihtilaf olmayan konuyu bile pedagojik açıdan psikoloji başka faktörler sebebiyle dayatmak derken yani şey yapamazsınız yani yanlış yapıyor diye düşünemezsiniz çünkü onun da sığındığı bir fetva var onun da dayanak aldığı kendisine bir içtihat var işte o, bunları kavrayabilmek için bir nebze olsun içlihat maddesini bir kere okumak çok zor olduğunu biliyorum arkadaşlar. Özellikle en azından bir imam hatip mezunu değilseniz bunlar sizin için gerçekten çok çok zor. Ee, ama sonuçta siz de tefsir dinlemeye kalkışmışsınız bakın yani. Hem de elmalının tefsirini dinlemeye kalkışmışsınız. Biraz çaba sarf edin. İlk seferinde belki anlaşılmayacak ama e, mesela işte bu içlihat meselelerini ee, bununla ilgili çok güzel YouTube'da videolar var. Ee, Klasik Düşünce Okulu'nun, işte İslam Düşünce Enstitüsü'nün e, dersleri var. Onları takip edebilirsiniz. Ben geçiyorum. Şimdi e, ödevimizde anlaşıldı değil mi? İçtihat maddesini okuyoruz. Neden bir topluluk izlesin bu zina edenleri, verilecek cezayı? Yani anlaşıldı zina eden kadına ve erkeğe işte yüz değnek cezası var. O değnek şöyle olacak feclidu şu demek onları konuştuk hep. Ve e, sakın ha böyle ceza uygularken böyle merhamet tutmasın sizi ama cezayı en baştan affetmek için elinizden geleni yapın. Bakın hadis-i şerif vardır özellikle hakimlere işte e, karar mekanizmasında olan idarecilere ve yönelik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden birinizin hafta yanılması cezada yanılmasından daha hayırlıdır diyor. Yani yanlışlıkla birini affetmek yanlışlıkla birini cezalandırmaktan daha iyidir. Bu nedenle en ufak bir ihtimal varsa affa götürecek onu seçin. Onu seçin e peki biz o zaman bir suçluyu ya yanlışlıkla affedersek olsun diyor senin bir suçluyu yanlışlıkla affetmen bir masumu yanlışlıkla cezalandırmandan daha hayırlıdır diyor özellikle ilgi duyuyor musunuz bilmiyorum ben rastladıkça takip ediyordum epeydir hiç televizyon seyretmiyorum bu televizyonda bazı belgesellerde veya şey de artık kimse televizyon seyretmiyor her şey neyi seyredecekseniz çok seçici, seçerek seyrediyorsunuz. Efendim Amerikan mahkemelerinde bilhassa onlar belki hani deşifre ettikleri için yoksa dünyanın her yerinde bence bunlar oluyor da hepsi film olmuyor. Efendim yıllar sonra, 20 yıl sonra mesela adamın masum olduğu anlaşılıyor. Böyle belgeseller var. İşte diyelim ki DNA testi çıktıktan sonra Davalar tekrar görülüyor. Mesela tecavüz davasından adam hapsedilmiş 27 yıl sonra masum olduğu anlaşılıyor. İşte 17 yıl sonra masum olduğu anlaşılıyor. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğu hele benim öyle seyrettiğim bir e, film vardı yani belgesel genelde zenciler böyle siyah deliller suçlanır o belgeselde beyaz birisi Amerika'da beyaz birisi sırf şerif ona başka bir sebepten gıcık olduğu için bir tecavüz davasında başka yerde o sırada başka yerde olduğunu kanıtladığı halde şahitleri olduğu halde arkadaşlar tutuklanıyor 20 yıla yakın hapis yatıyor Karısı terk ediyor, çocukları perişan oluyor ve düşünün hani annesi hiç vazgeçmiyor. Çünkü annesi diyor ki o sırada benim yanımdaydı diyor. O tecavüz olayı olduğu sırada benim yanımdaydı. Ben biliyorum oğlumun zina etmediğini, ya şey, tecavüz etmediğini diyor. Yani demek istediğim arkadaşlar işte böyle vahim insan hayatına yönelik böyle vahim suikastlere, suikast burada mecazi anlamda yol açmamak için hep af yolunu tutmak yani hakimin hüküm verecek olan kişinin yaklaşımı hep affedilmek için bir gerekçe var mı affa bir mazeret var mı hep bunu aramalıdır cezaya bir gerekçe var mı diye aramamalıdır ama artık o kadar aleni ki veya kişi geldi kendisi itiraf ediyor zaten İslam tarihindeki cezalar zina cezaları birkaç sayılı birkaç tane olmuş onlar da İtiraf yoluyla olmuş, kişi gelmiş kendisi itiraf ediyor veya artık o kadar ispatlı delilli ki yani hani başka bir seçenek yok ve ceza uygulanacak. Bu sefer bu feclidû kulle vâhidim min humâmi etecel'de var ya onlara yüz değnek cezası uygulayın. O sırada işte bu cezaya birilerinin şahitlik etmesi gerekiyor. Bu emirde yani bu şahitlik etmenin lüzumunda başlıca iki hikmet vardır diyor Elmalı Hamdi bir Yazır. Birincisi intikam tarzında bir suistimale meydan bırakmamak için teminattır. Çünkü gizli darpların sevki hiddetle mesela diyelim ki o e, zinadan dolayı darp cezası uygulanacak olan kişi kişiye o cezayı verecek görevli bu işte cellat mıdır kimdir yani cellat idam edenlere deniyor ceza uygulayacak yani o darbu uygulayacak farz edelim ki o adamın zinakarlara karşı bir takıntısı var veya hayatında işte zina ile ilgili bir travması var ve çok nefret ediyor zina suçundan işte bunları hiddetle intikam duygusuyla bu cezaların işkenceye dönüşmesi veya bir iltimasa uğraması tam tersi yani birisi de tanıdığı olabilir ya da işte çok e, kalbi ısınmıştır yani merhamet etmiştir. Hani çok zavallı görünüyordur onun gözüne herhangi bir sebepten e, iltimasa uğraması veyahut da tam tersi işkenceye maruz kalmasının Önüne geçmek içindir. Nitekim tarihin şikayet ede geldiği zalimane işkenceler hep gizlenerek yapılmıştır. Bundan dolayı Avrupa ceza-i yununun darp gibi mücazat-ı cismaniyeyi hoş görmemeleri de hiç sebepsiz değildir. Yani çünkü neden? Hep bunlar gizli kapaklı işte hapishanelerde, e, kimsenin bilmediği yerlerde çok büyük işkencelere dönüşerek uygulandığı için. Lakin habis gibi, habis haps yani etmek gibi umumiyetle tecviz edile gelen cezaların çoğu yani bugün diyor işte Avrupa'yı bir bakış açısıyla e, herhangi bir toplumsal suçun cezası çeşitli derecelerde hapis cezası e, makul görülüyor tecviz edile geliyor bunların çoğu cismani olmaktan kurtulamayacağı gibi yani orada da fiziki ceza var orada da cismani ceza var değil mi yani hapishane Lerde neler olduğunu biz bilmiyor muyuz? Değil mi arkadaşlar? Gibi gizli darp kadar suistimale müsait bulunduğu da inkar olunamaz. Bir ben gerçekten bu hapishanelerdeki yaşananları anlatan belgeselleri veya filmleri izleyemiyorum arkadaşlar. O kadar çaresiz o insanlar. Yani zaten bir yere tıkmışsın hani hiç... Şahit yok o anda ona yapılana belgeleyemez kendisine yapılan o kötülüğü ve savunamaz da kendisini 3-5 kişinin ona girişmesi veya gardiyanların işte suçluların birbirine yaptıkları kötülüklere göz yumması değil mi? Bir ara ben de izleyeyim diye başlamıştım Prison Break. Devam edemedim yani izleyemedim. Arzu edenler oralara bakabilir. Yani bir iki tane hapishane filmi izlerseniz veyahut da işte belgesel izlerseniz arkadaşlar hapsetmenin hiç de medeni bir ceza olmadığını orada görürsünüz. Bir mahpusa hele hele münferit bir mahpusa işte az önce söylediğim gibi tek kalmış yani. Karşı ne yapılamaz? Halbuki Ammen'in müşahedesi önündeki bir darp yani bir topluluk tarafından gözlemlenen bir darp esir olmakla beraber tesirlidir. Çünkü doğrudan doğruya hem haysiyetiyle ilgili hem toplumdaki işte tanınırlığıyla ilgili hem fiziki bir sonucu da var yani. Müessir olmakla beraber tecavüze müsait değildir. Yani o insana işkenceye dönüşmesine müsait değildir. İşte darp ancak bu müşahede ve murakabe tahtında aleni olmak şartıyla meşru kılınmıştır. İkinci sebebi bu cezaya bir grup insanın şahitlik etmesinin ikinci sebebi, bunda iffetin kıymetini ibret, ibret ve terbiyenin tamimini ifade eden bir ilan ve teşhir vardır. Yani... Zinanın toplumda normalleşmemesi, iffetin değerinin korunması ile ilgili bir ilan ve teşhir bunu e, ortaya serme vardır. Gerçi bu teşhir mücrimin sırf aleyhine değildir. Bu teşhir edilme sırf aleyhine değildir. Beyan olunduğu üzere lehinde bir teminatı da tazammun eden bir ilandır. Yani o teşhir sayesinde kendisine işkence edilmesi ya da işte cezanın haddi aşan boyutlara varmasının önüne geçilmiş oluyor ee, efendim ilanı muhakemenin ve hükmün aleni olması ilanı muhakemenin ve hükmün aleni olması gibidir yani yargılanma süreci de aleni olacak hüküm nasıl hükmün nelere dayanarak verildiği de aleni olacak cezanın ilanı ceza da aleni olacak. Hükmün aleniyeti ise bir teşhiri tazammın etse de umumiyetle bir ceza mahiyetinde telakki edilmez. İcranın aleniyeti de öyle olmak lazım gelir. Bağ husus ki hudutta icra tetinme-i kazadandır. Hudutta icra hukuki bir cümle bu. Hudutta icra tetinme ikazadandır. kazadandır. Yani hadler konusunda, hadler işte dini e, olarak belirlenmiş din tarafından şeriat tarafından belirlenmiş cezalar demek bu cezaların yerine getirilmesi tetinme kazadan yani hükmün mütemmimidir sadece hüküm vermekle yetinmez e, mahkeme o hükmün uygulanması da o hükmün e, tamamlayıcı bir unsurudur yani hükmün tamamlanması için icranın da gerçekleşmiş olması gerekir ma, ma fi, İdrakli olanların vicdanında yani anlayışı anlayış sahiplerinin vicdanında en cüzi bir teşhirin bile bir azab ruhani hususuyle getireceğinde şüphe yoktur. Yani en cüzi bir teşhir burada sosyal medyada çok yaşıyoruz bunu arkadaşlar. Yani sizin bir hatanızı buluyor bir yerde ve onu mesela siz hatayı aleni yapmamışsınız ama o o, e, sosyal medyada yazarak alenileştiriyor. Yani sizi, size yönelik eleştirisini alenileştiriyor. Ne kadar ne kadar Vicdanınızı sızlatan, sizi zor durumda bırakan bir şey Allah korusun. Kimsenin başına vermesin Rabbim. Ma, ma fi, tekrar edelim. idraki olanların vicdanında en cüz'i bir teşhirin bile bir azab-ı ruhani husule getireceği de şüphe yoktur. Bu cihetle bu işhat yani bu cezaya şahitlik etme hadisesi sırf cismani olan celt cezasının o dayak cezası cismani bir cezaydı. Ruhi bir mütemmimi olmuş olur. Yani böylece zina suçunu bu kadar aleni bir şekilde insanların gözünün önünde işleyen bir kişi hem bedenen cezalandırılmış olur dayakla hem ruhen cezalandırılmış olur teşhir edilerek. Bu cümlede adâ behuma buyurulması da Buna işarettir. O ikisinin azabı, bakın azap kelimesi, ceza kelimesi geçmedi, efendim dayak kelimesi geçmedi, başka kelimeler geçebilir de azabına dedi. Ee, bu, bu azabın daha çok e, iç dünyalarındaki azap olduğuna işarettir. Bir de bu işadın hukuku ammeye alakası vardır. Şimdi Elmanlı Hamdi yazır çok güzel olan, ben çok seviyorum bu tefsiri biliyorsunuz. Hatta bugün onu söyleyeyim, böyle ilk ben bunu öğrencilik yıllarımdayken almıştım bu tefsiri. Dolayısıyla çocuklarım küçükken de okuyordum ve onların karaladığı yerler vardır böyle. Ellerine kalem geçirmişler, ben okurken fırsattan istifade karalamışlar. Şimdi bugün torun karaladı bir yeri, dedim ki ya demek ki ben, hiç ilerleme göstermemişim bu hayatta. Çocuklarım küçükken de bu tefsiri okuyormuşum. Torunlarım olmuş hala bu tefsiri okuyorum diye. Öyle olmadığını söylediler sağ olsun ev, evdekiler. İnşallah sizin nazarınızda da öyledir. Yani ne kadar sevdiğimi buradan anlayın. Hani 30 yıldır, 35 yıldır dönüp dönüp bu tefsiri okuyorum. Başka tefsirlere de bakıyorum tabii ama bu çok hususi bir zevk veriyor. Hayatımda çok sevdiğim iki insan ulema arasından yani kendim bana hocalık etmiş olanlardan sonra yani bizatihi dersini aldıklarım tabi onların benim üzerimdeki hakları mukayese kabul etmez ama onlardan sonra en çok istifade ettiğim ve inşallah yollarından gideriz yani ilmi anlamda olmasa bile çünkü benden artık bir alim olmaz ilmi anlamda olmasa bile hani çizgi, hayat çizgisi bakımından Muhammed Hamidullah'la Elmanlı Hamdi Hazır'dır. Muhammed Hamidullah'ı e, seviyorum ve e, tavsiye ediyorum diye de az e, fırça yemedim yani sosyal medyada. Ama e, hiç e, etkilemiyor beni gördüğünüz gibi <gülüyor> arkadaşlar. Efendim şimdi Elmalı Hamdi Yazır'ın ayırt edici özelliklerinden birisi tefsirinin ayırt edici özelliklerinden birisi ayetler ve sureler arasındaki e, alakayı çok güzel tespit etmiştir. Yani bu ayetten sonra neden bu konuya geçiyoruz? O aradaki bağı çok güzel kurar bir cümleyle. Yani hop diye konu değişmez onun tefsirinde. Şimdi bakın biz ne okuduk? Zina edenlere verilecek cezayı okuduk değil mi? Bu cezanın işte bir alemi kısmı var. Şey, fiziki kısmı var affedersiniz bir de ruhani kısmı var. Teşhir onun hani insanların gözünün önünde yapılması bu cezanın o zina edenlere bir manevi eziyet. Şimdi diyor ki bu işhadın yani bu cezanın toplum önünde verilmesinin hu hukuku ammeye alakası vardır. Toplumun haklarına toplumun haklarıyla alakası vardır. Şu cihetleki 2. iki nokta üst üste üçüncü ayete geçtik. Nedir o alaka? Zani la illa zaniyeten ebüşrike. Zani yani zina eden erkek bir zaniye veya müşrikeden başkasını nikah etmez. Bu çok tartışılan bir konu. Hala bize de çok sorulan bir sonu, e, konu. O yüzden göreceksiniz herhalde bu hafta yetiştiremeyeceğiz ama haftaya kalacak. Efendim Yedi ayrı görüş zikredecek burada Elmalı Hamdi yazır. Bu ne demek? Evlenemez ne demek? Ama ayetin metni bu. Zina eden bir erkek e, la yankihu zin, nikahlayamaz. İlla zaniyeten ev ya Ancak ya zina eden bir kadınla nikahlanır yahut müşrik bir kadın. Ev muşrike affedersiniz. Müşrike bir kadınla nikahlanır. Şimdi burada bu ayetin tefsirinde Elmalı Hamdiyazır böyle her şeyi adlı adınca söylemiş. Benim normal şartlarda ağzıma alamayacağım kelimeler var burada açıkla açıklarken. Ee, onun metnini okurken ben de o kelimeleri telaffuz edeceğim affınıza sığınıyorum. Çünkü her şeyi çok açık bir şekilde anlatmış Elmalı Hamdiyazır. Ve böyle sözlük anlamlarıyla kullandığını düşünüyorum. Onun da kabalık etmek için değil yani sözlük anlamlarıyla kullanıyor. Kendisi ön sözünü okursanız, hak dini, Kur'an dilinin giriş kısmını, kendisinin yazdığı girişi, tefsirini hangi metotla yaptığını anlattığı kısmı okursanız her bir kelimeyi nasıl dikkatle seçtiğini Orada göreceksiniz arkadaşlar hiçbir kelime e, tesadüfi değil e, öyle e, anlaşılıyor. Yani diyor ki mesela bir yerinde e, bütün metnin tabii ön sözün girişin tamamını hatırlamıyorum ama bir yerinde diyor ki ben diyor Oğuz işte kendi soyunu söylüyor. Benim diyor soyum şunlardan şunlardan şunlardan Oğuzlara dayanıyor. Yani ben özbe öz Türküm ve Türkçeyi çok iyi bilirim. Diyor. zaten bir Anadolu köyünde yetişmiş biliyorsunuz. Yani Anadolu köyü demek Türkçenin öz ve öz Türkçenin konuşulduğu yer demektir. Yani o karışık ağdalı Osmanlıca Arap Osmanlıca ağdalı bir Osmanlıca konuşulmaz köylerde. E biliyorum diyor. Türkçeyi çok iyi biliyorum. Dolayısıyla ben burada diyor Güneşi ve ayı demeyip şemsu kameri dediysem bunun bir sebebi var diyor. Allah güneşi ve ayı yarattı demeyip şemsu kameri dediysem bunun bir sebebi var. Çünkü ayı kelimesinin geçmesini istemedim tefsir diyor. Yani kelimelerin ne kadar dikkatli seçtiğini. Bugünlerde ben de biraz edebiyatçıların kitaplarını okuyorum, denemelerini falan okuyorum. Onlar da kelimelerini son derece dikkatli seçiyorlar. Hatta bazı mesela bir Fransız yazardan bahsediyordu okuduğum kitapta. Şimdi ismini hatırlamıyorum. Kitabında geçmesini istediği kelimelerin listesini önce çıkarıyormuş. Yani 2000 kelime çıkarıyor. Mesela o 2000 kelime bu kitapta geçecek yani. Dolayısıyla bu o, alimlerimiz aynı zamanda çok kuvvetli bir edebiyat eğitimi de aldıkları için seçtikleri hiçbir kelimenin tesadüfi olmadığını, kabalık olsun diye olmadığını, hakaret olsun diye olmadığını, o konu anlatılırken o kelimenin geçmiş olmasının bir anlamı olduğunu hatırlatmış olayım size. Şimdi bakın tabii nasıl söylüyor benim için zor bunları dile getirmek ama böyle okuyacağım çünkü öyle yazıyor. Ee, ayeti okudum yani ilk cümlesini ve mealini söyledik. Zinakar bir herif, herif diyor, zinakar bir herif evlenecek olursa al alacağı karı, çok affedersiniz böyle söylüyor, ya bir zaniye veya bir müşrikedir. Ayet böyle söylüyor. Çünkü iman ve iffeti olan temiz saliha kadınlar nefret eder, ona tenezzül etmez ve etmemelidirler. Şimdi kendisi açıklayacak ama hemen zihniniz karışmasın diye söyleyeyim. Böyle hayatında bir kere zina etmiş, sonra pişman olmuş, tevbe etmiş, ayağa kaymış da yapmış, işte gaflette bulunmuş da yapmış. Bunlardan bahsetmiyor burada arkadaşlar. Zina ile bilinen, zaten biraz sonra isimlerini söyleyecek. Zina ile bilinen, bunu meslek haline getirmiş olan, bununla bundan gocunmayan, bunun konuşulmasından, bilinmesinden gocunmayan ve toplumda bu özellikleriyle bilinen kişilerden bahsediyor ayet-i kerime. Diyor ki, iman sahibi, iffet sahibi, temiz saliha kadınlar böyle insanlarla evlenmekten nefret eder, ona tenezzül etmez ve etmemelidirler. Etmemelidirler arkadaşlar. Öyle heriflere olsa olsa, ya kendisi gibi zinakar veya müşrike bir karı rağbet eder ki müşrikelerin de iffeti meşkuktur. Meşkuk şüpheli demek. Niye meşkuktur? Çünkü onun iffet anlayışıyla, onun ayıp günah anlayışıyla sizinki uymuyor ki. Yani o kendince normal bir hayat yaşıyor ama size göre zinakar bir hayat o hayat. Ve işte zina şirke, şirk zinaya böyle yakındır. Bu çıkarımları da çok önemli. Çünkü arkadaşlar Efendimizin şimdi hani tekrar ediyorum her insan arkadaşlar günah işleyebilir. Bakın yaptığının günah olduğunu bilerek, ısrar etmeyerek, pişman olarak, tevbe ederek hepimiz her türlü günahı işlemiş olabiliriz. Olabilir yani. Bununla ilgili ayetler var kıssalarda anlatılıyor değil mi? Yani daha Hazreti Adem'in ilk insanın yaptığını düşünün, Hazreti Musa'nın başına geleni düşünün işte birçok kıssada bunlar bize anlatılıyor. Tabi zina hele hele bilinçli, planlı isteyerek ve hani böyle hop diye çünkü kimse kimseyle zina etmez bir aşamalardan geçerek yani yapılan zina biraz farklı bir kategoride değerlendiriliyor doğal olarak. Ee, şirk zinaye zina şirke bu kadar yakındır niye işte e, ya, ya zaniye bir kadınla evlenebilir ya müşrike bir kadınla evlenebilir çünkü bunlar zaten birbirine çok yakın diyor niye arkadaşlar çünkü e, insan hani az önce dedim ya burada bahsedilen bu zina fiili o kişiye isim olmuş bakın zani diye isim olmuş o derecede artık e, zina ile bilinen bir kişinin bunun günah olduğunu haram olduğunu Allah'ın işte büyük günah Allah'ın büyük günahlarından olduğunu buna büyük bir ceza vaat ettiğini yani ceza ile tehdit ettiğini bile bile bir insanın bu hayatın içinde bu kadar ısrarlı müdavim olması düşünemeyeceği için yani bunun Türkçesi arkadaşlar Hazreti Ali'den Merve bir söz var. E, teyit etmedim ama onun söylediği söyleniyor e, insan eğer düşündüğü gibi yaşamıyorsa yaşadığı gibi düşünmeye başlar bugün bakın yani kendinize bakın başkalarını yargılamayın kendinize bakın mesela bir konuda hatanız eksiğiniz olsun ne olsun bu mesela basit bir örnek verelim diyelim ki Kur'an okuyamıyorsunuz her gün Kur'an okumamız gerekir hepimiz Kur'an-ı Kerim'i yani bir açmamız gerekir bir birkaç ayet olsun okumamız gerekir her gün okuyamıyorsunuz ne yapıyorsunuz arkadaşlar ilk zamanlar mesela Ramazan'dan sonra Ramazan'da her gün okumuşsunuz ilk zamanlar böyle bir vicdan azabı bir gayret falan oluyor giderek giderek işte çocuklarım küçük işte başka ben ilimlerle meşgulüm işte şu kadar kitap okumam gerekiyor ya da ne bileyim yani hep çalışıyorum çok meşgulüm gibi kendimize böyle mazeretler buluyoruz öyle değil mi ee, giderek yani e, o davranışını normalleştiriyorsun işte zinanın normalleştirilmesi insanın zihninde yani biz bu bir aşk beraberliği işte bizim nikahımız e, gönlümüzde kıyıldı falan gibi böyle e, bizim iki insanın ilişkisini yani bir imza mı meşrulaştıracak falan gibi bir e, çeşitli e, spekülasyonlarla Yaşadığı zina hayatını normalleştirmeye başlıyor insan. Ve bu normalleştirmenin şirk olduğunu biraz sonra söyleyecek Elmanlı Hamdiyazı bize. Çünkü sen Allah'ın yasak kıldığını e, meşru diyorsun. Bu, burada artık bir Allah inancından yani sağlam, sağlıklı, sahih bir Allah inancından söz edilemez. Arkadaşlar burada bir parantez açayım. Her Allah'a inanan Allah Teala'nın istediği gibi inanmış olmuyor. Onun için bizim akayet kitaplarımızda, lütfen açın okuyun, ee, şu temel dini bilgiler ders kitabı var ya arkadaşlar, Seyfettin Yazıcı Hoca yazmış ona. Böyle nasıl diyeyim size hiçbir şey bilmeyenin okuması gereken bir kitap. Yani din hakkında hiçbir şey bilmiyorsa. Hatta diyorum ki ben biraz fetvada görev yapmıştım işte vaizeliğim sırasında. İnsanlar şu kitabı okusalar yani alö fetvaya gelen soruların %50'si %60'ı gelmez. Çünkü temel, en temel şeyleri soruyorlar. Bu temel dini bilgiler ders kitabında dahi geçen bir konudur arkadaşlar. İmanın sıhhatinin şartları diye bir başlık vardır inanç konuları anlatılırken. İmanın sıhhatinin şartları ne demek? Sıhhati biliyorsunuz. Yani sen inandım diyorsun ama bu iman sağlıklı bir iman mı? Hastalıklı mı yoksa? Kusurları var mı? İmanlı sıhhatinin şartları da üçtür arkadaşlar. Bunlardan birisi inanılacak şeylerin tamamına iman etmiş olmaktır. İşte sen zinayı ama işte burada biz şöyle seviyeli birliktelik işte e, biz kendi gönlümüzde kıydık on nikahı bilmem ne falan dediğinde o e, ne yapmış oluyorsun Allah'ın yasak kıldığı Formel şartlara bağladığı ve yasak kıldığı bir davranışı meşru saymış oluyorsun. Hakeza meşru kıldığı bir davranışı yasaklarsan o da aynı şekilde. Arkadaşlar imanın diğer sıhhatinin şartlarına da merak edenler baksınlar. Bir de nefsinde zinakar olan bir erkek iffetsiz kadınlarla alakadar olur. Yani bunu da çok gördüm arkadaşlar. Ee, böyle alışmış olan o serbestliyete... O sınırsızlığa, o laubali ve e, kuralsız ilişkilere alışmış olanlar arkadaşlar iffetli, edepli kadınlarla işleri olmuyor. Çok ilginç. Onlardan sıkılıyorlar, onları sıkıcı buluyorlar. Çok ilginç bu. Yani e, hani gökteki kuşlar bile yerdeki benzerlerinin yanına konar diyor ya atasözü. Hakikaten öyle. E, i̇ffetsiz kadınlarla alakadar olur nefsinde zinakar olan erkek. Onlardan tiksinmez. Yani kaç kişiyle beraber olmuş işte on, o onu rahatsız etmez. Bilakis şehvetini tahrik edip o, o ölçüsüzlük, o sınırsızlık, o rahatlık şehvetini tahrik edip hevasına uyduklarından dolayı onlara müncezip olur. Onları daha cazip. Ve bu his onunla evlenmek hususundaki fikrini ve muhakemesini bozar da nikaha rağbet etmez ve şayet evlenecek olursa alacağı öyle birisi olur. Zira iffetin kadrini bilmez, ehli iffeti takdir etmez, kendi sınırını sınarını arar. Sınar kelimesi denk demekmiş kendi sınırını, kendi dengini arar, bu suretle erkeğin iffetsizliği iffetsiz kadına düşmesine sahip olduğu gibi nihayet nikah edeceği kadının iffetsiz olmasına da bağiz olur. Yani giderek eğer diyelim iffetli bir kadınla evlense giderek onu da o hayadan, o edep dairesinden, o iffetli duruştan dışarıya çıkarmaya başlar. Bu nükte ile bu ayette erkek dişiye takdim edilmiştir. Yani dikkat edin ikinci ayet eczaniyetü diye başlamıştı. Zina eden erkekler ve zina eden e, kadınlar diye başlamıştı. E, affedersiniz eczaniyetü ve zaniye zina yani mesajlar atıyorsunuz ama bakamıyorum mesajları arkadaşlar. E, zina eden kadınlar ve zina eden erkek diye başlamıştı. Burada ise zinakar erkek diye başladı yani ilk ayet zina eden kadına ve zina eden erkeğe yüz değnek vurun diye başladı ikinci ayet yani konunun ilk ayeti üçüncü ayet ise zina eden erkek ancak zina eden bir kadınla evlenebilir diye başladı bu aradaki farkın ne demek olduğunu söyleyecek şimdi, şimdi. evvelki ayette dişi takdim olunmuştu çünkü dişinin görünmesi tamaha düşürmesi Temkin ve mutavatı olmadıkça olunan zina fiili başlayamayacağı cihetle orada cinayetin başı, zinanın maddesi karı olduğuna işaret kılınmıştı. Yani zina eden kadına ve zina eden erkeğe yüz vurun derken ayet niye zina eden kadın diye başladı. Çünkü kadının diyor, buradaki kelimelerini tekrar edeyim, kadının görünmesi, kendisini teşhir etmesi, Efendim tamaha düşürmesi, karşı tarafı e, ümit vermesi, teşvik etmesi, temkin ve mutavatı yani onayı buna izin vermesi olmadıkça zina başlayamaz diyor. Bunlar olmadan erkeğin saldırmasına biz tecavüz diyoruz. O zina değil yani kadın açısından zina değil. Bir kadının zani olabilmesi için ondan bahsetmişti zaten ayette zani olabilme, sayılabilmesi için kendisinin de o fiile... E, zemin hazırlayacak bir tutum içerisinde olması gerekiyor. Zinayı ilk başlatan bu açıdan bakıldığında kadındır diyor. Fakat nikah meselesine gelince bunda erkeğin rağbet ve talebi asıl ve mukaddem olduğuna ve erkeğin ahlakının iffet noktayı nazarından kadın üzerindeki dahlu tesirine işaret nüktesi gösterilmiştir. Burada ise e, zina eden erkek ancak zina eden kadınla evlenebilir diye çünkü orada zina anlatılıyor, burada nikah anlatılıyor. Nikahta diyor, erkeğin talebi, rağbeti mukaddemdir. Yani onun istekli olması mukaddemdir. Şimdi bazıları diyor ki bunlar eski moda şeyler hocam diyor işte falan. İşte kadın isteyemez mi, evlenme? Tabii ki isteyebilir. Bizim dilimizde de bunda bir sakınca yok. Fakat genel dünyadaki yani genel gidişattan bahsediyoruz arkadaşlar. Hatta e, ilişkilerin bu kadar serbest olduğu yani bir e, erkeğin e, istediği sürece istediği kadına hiç evlenmesine gerek kalmadan nikah yapmasına gerek kalmadan rahatlıkla ulaşabildiği onunla beraber yaşayabildiği topluluklarda arkadaşlar toplumlarda e, bir kadının bir erkeği evlenmeye ikna etmesi çok önemli bir başarı olarak kabul ediliyor çok ilginç cahiliye döneminde de Mustafa Çağrı hocanın cahiliye ahlakı kitabına bak kitabına bakacak olursanız çok yani o, o toplumu tanımak için çok kıymetli bir çalışma. Ee, orada da arkadaşlar bir babanın kızını e, iffetli bir ailenin iyi bilinen bir ailenin oğluyla evlendirmesi o baba için büyük bir, kızın babası için büyük bir başarı kabul ediliyor. Yani zina'nın serbest olduğu toplumlarda evlenmek istemiyor erkekler arkadaşlar. Niye evlensin ki? Yani inancı da e, yoksa, iffet anlayışı da yoksa. Niye evlensin? Çünkü evlendiğinde hayat boyu kendisini bir kişiye yani o nikah devam ettiği sürece bir kişiye mahkum etmiş olacak. Ve bir sürü de hukuki sonuçları var. Niye evlensin? Çünkü istediğiyle zaten beraber olabiliyor, zaten o ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yani zinanın yaygınlaşması evliliğin azalması demek, nikahın azalması demek. Arkadaşlar bunlara bu bakış açısıyla bakmamız lazım. Ve zaniyetü ki yankihuha illa zanin el muşrik. Zaniye ise yani zina eden kadın bunu da bir zani veya müşrikten başkası nikah etmez. Yani iffet ve namusu olanlar zaniyeden nefret eder. Zaniye burada zina ile bilinen yani zina onun hayat tarzı olmuş demek. Nikahına tenezzül eylemez de onu nikah etse etse bir zinakar yahut zinadan sakınmamak adetleri olduğu cihetle bir müşrik nikah eder. Çünkü el-habithatü lil-habithin vel-habithunelil-habithat e, pisler pisler içindir, e, affedersin, Detayı var. E, pis kadınlar pis erkekler içindir. Pis erkekler de pis kadınlar içindir. Nuh suresinin 26. ayeti onu gelince tefsir edeceğiz inşallah. Bu ayeti delil gösteriyor. Ve hürcü medanike alel mu'minin ve o yani nikah, müminlere onların nikahı yani. Zina eden bir kadınla veya erkekle veya bir müşrikle nikah, kadınlara Eşi, müminlere haram kılındı. Bakara suresinde velaten ki hul müşrikate hatta yu'min müşrik kadınlarla onları iman edinceye kadar nikahlanmayın ve le emetun mu'minetun hayrun min müşrike. Mümin bir cariye köle bir müşrik kadından çok daha hayırlıdır velev a'cebetkum isterse o müşrik kadın sizin çok hoşunuza gitsin yani çok beğendiğiniz bir kadın olsun bir köleyle yani en alt tabakadan bugün köle yok ama en alt tabakadan en sıradan bir iman eden kadınla evlenmeniz sizin o çok cazip bulduğunuz müşrik kadınla evlenmenizden sizin için çok daha hayırlıdır diyor Bakara 221 uzunca bir ayet oraya baktığımızda bu ayetin mantıkunca müşrik ve müşrike nikahının menhi yani yasaklanmış olduğu da malumdur. Yani arkadaşlar bir Müslüman erkek, bir Müslüman kadın sadece Müslüman erkekle evlenebilir. Bir Müslüman erkek müşrik kadınla asla evlenemez. Ateist olanla evlenemez arkadaşlar. Efendim sadece Müslüman kadınlarla ve samimi ehli kitapla yani kağıt üzerinde değil de böyle o kağıt üzerinde Hristiyan ama ateist mesela bugün kağıt üzerinde Müslüman ama adam ateist yani bu inanç konusu çok ciddi bir şarttır nikahta ona da tabii hepimiz dikkat etmek durumundayız. zaniye nikaha gelince bu ayetin zahirinden bunun da müminlere haram ve müşrik nikahına karip yani adeta bir müşrikle evlenmek gibi olduğu anlaşılıyor. Ma, ma fi ihtilaf ciheti yok değildir. Yani ayetin zahirine baktığımızda öyle anlaşılıyor. Zina eden bir kadınla da bir Müslüman erkek evlenemez. Öyle anlaşılıyor. Fakat ihtilaf var burada diyor. İşte size bahsettiğim şey, içtihat konusunun devreye girdiğini, 7 farklı görüşün elmalının aktardığı, 7 farklı görüşün burada peş peşe serd edildiğini Göreceğiz. Ne zaman? İnşallah haftaya. Yedinci görüş Elmalı Hamdi Hazır'ın kendi görüşü. E, merak edenler şimdiden açıp baksın. E, merakını muhafaza edip bir dahaki derse saklamak isteyenleri de tekrar pazartesi günü Allah'tan bir mani olmazsa bekliyoruz. Efendim saatimiz doldu. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Hak sağınızı, solunuzu, önünüzü, arkanızı hep böyle imanı çok kuvvetli insanlarla doldursun inşallah. Hayırlı akşamlar.